Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamu aleyküm ve be ve be berekat. Allah Azze ve Celle bizleri mağfiret etsin. Bizleri af eylesin. Bizlere iyi, güzel, amel işlemeyi nasip etsin. Şu mübarek günlerin hayrını hepimize nasip etsin. Her türlü şerden, şer insandan, her türlü kötülükten, her türlü fitneden bizleri uzak kılsın. Allah Azze ve Celle dünyada da ahirette de bizlere selamet versin. Dünyadan selametle ayrılmayı Kabirden selametle çıkmayı, sırattan selametle geçmeyi, cennete selametle girmeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Bize ve inanan tüm Müslüman kardeşlerimize dünyada izzet ve şeref versin. Allah subhanahu ve teala bizi ve inananları dünyada ve ahirette zelil perişan eylemesin. Allah subhanahu ve teala kalbimizi, gözümüzü, kulağımızı, lisanımızı, aklımızı, tüm azalarımızı nuruyla nurlandırsın. Allah subhanahu ve teala bizlere sabır eylesin. Her halükarda sabretmeyi nasip etsin. Allah subhanahu ve teala bizlere yumuşaklılığı, halimliliği, güzel huyu nasip etsin. Allah bizlerdeki şeytani huyları alsın, yerine hayırlarıyla değiştirsin. Allah bizleri, eşimizi, çocuklarımızı, neslimizi ıslah eylesin. Onun razı olduğu yollardan gitmeyi bizlere nasip etsin. Allah bizi ve tüm neslimizi ilmini artırsın. Faydasız ilimden, doymayan nefisten, Korkmayan kalpten Allah'a sığınırız. Allah Azze ve Celle bize ve tüm inananlara rahmetini, merhametini, keremini, rızkını artırsın. Allah Subhanahu ve Teala biz zayıf kullarına şefkatte bulunsun, merhamet etsin, hidayet versin, hidayetini artırdıklarından eylesin. Allah subhanahu ve teala kusurlarımızı örtsün. Bizleri bağışlasın. Günahlarımızı affetsin. Allah subhanahu ve teala kabir azabından, cehennem ateşinden bizleri kurtarsın. Allah subhanahu ve teala dualarımıza icabet etsin, isteklerimizi versin. Allah subhanahu ve teala her daim hatalarımızı affeylesin. Tüm yaptığımız, yapacağımız günahlardan bizleri bağışlasın. Allah Subhanahu ve teala tüm hayasızlığımızı götürsün, yerine haya versin, güzellik versin. Allah Subhanahu ve teala tüm ayıplarımızı örtsün. Allah bizlere hayırlı rızık versin, hayırlı ömür versin. Düşmanın sevilmesinden bizleri korusun, kötü kaderden bizleri korusun. Allah subhanahu ve teala imanla ölmeyi bizlere nasip etsin. Amin. Allah subhanahu ve teala hesabı kolay olanlardan eylesin. Allah azze ve celle gözümüzü kitabıyla nurlandırsın. Dilimizi onunla konuştursun. Göğsümüzde onunla yaratsın ve genişlesin. Vücudumuzu kendisine hizmet eden sanemi tevhid ehli kullardan eylesin. Allah Azze ve Celle bizlere merhamet etsin, sevdiği insanların sevgisini, sevdiği amelleri hepimize nasip etsin. Amin. Amin ya Rabbi. Allah Azze ve Celle affetmeyi sever, Rabbim hepimizi mağfiret eylesin. Biliyorsunuz Kadir Gecelerini aradığımız tek gecelerden sondan bir güne geldik değil mi? Dördüncü mü bugün? Dördüncü Allah Azze ve Celle bu günleri hakkıyla eda eden Rabb'ını hakkıyla zikreden hatalarını bilen Rabbine tevbe eden sanlı kullardan eylesin Amin. işte geldi güzel günler işte gidiyor bu güzel günlerin insanlara kazandırdığı güzellikler vardır dinimizin bize öğrettiği temel kaidelere baktığımızda İyiliğin neticesi iyilikle mükafattır. Kötülüğün neticesi ise kötülükle cezalandırılmaktır. Her amelin bir neticesi vardır. İşte Ramazan ayında da Müslümanlar bir araya gelerek her gün birbirlerini gördüler, birbirlerini ısındılar. Her gün Allah'ı zikrettiler. Her gün namazlar kıldılar, ikramda bulundular ve birçok iyiliğe ne yaptılar? imza attılar. Amellerini çoğalttılar. Allah subhanahu ve teala bu amelleri ömür boyunca devam ettiren ve bunları hayatına geçirenlerden eylesin kardeşlerim. İyiliğin karşılığı bu tür ibadetler bittiği zaman farz olanlar bittiğinde eğer bunları devam edebiliyorsanız gece namazına devam edebiliyorsanız yaptığınız hayır ve hasenatlara devam ediyorsanız Demek ki Allah sizin ibadetlerinizi kabul etti ve sizi iyilikle mükafatlandırdı. Eğer Ramazan çıkmadan bunları terk edebiliyorsanız, bunlara hiç kulak asmıyorsanız dikkat edin, gidişatınızı kontrol edin, amellerinizi tekrar gözden geçirin, huylarınızı tekrar gözden geçirin. Çünkü kötülüğün, mağrurluğun, kibirin, cehaletin karşılığı yine kötülüktür Allah da sizi muhakkak kötülükle cezalandırmıştır Allah bizlere hayır versin hayırdan ayırmasın bunlar hep ibadetlerin neticesinde insanların gözlemlediği olaylardır haç nedir anadan doğduğu gibi insanı ne yapar tertemiz kılar namaz ne yapar bir nehre günde beş sefer girip tertemiz arınmaya benzer ramazan da böyledir bir Ramazan bir Ramazana kadar günahlara kefarettir kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin, ibadetleri yüzüne atılanlardan eylemesin. ibadetleriyle şaşıran, kibirlenen, mağrurlananlardan eylemesin. iyilere kulak verip, kötüleklerden, dedikodudan, gıybetten, her türlü fitneden uzak kılanlardan eylesin bizleri. Necm Suresinden bir ayet işlemeye çalışacağım. Hepinizin malumu bir ayet. Necm Suresinin 39. ayeti Allah Subhanahu ve Teala diyor ki Bilesiniz ki insan için kendi çalışmasından başka hiçbir şey yoktur. Bilesiniz ki insanın kendi çalışmasından kendi amelinden başka ona fayda verecek Hiçbir şey yokturdur. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Hani halk arasında duyarsınız size bir münker, bir bidat işletmek istediklerinde babalı benim boynuma. Ya yap sen ya, ne günah ya derler ya. Allah Azze ve Celle diyor ki hayır. Kim ne işlerse karşılığında ancak ne olacak? Sevapsa. Sevap günahsa günah olarak kendindeki ne yapacak? bulacak Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. İnsan her ne zaman, kimi zaman Allah'ın rahmet fazla ve bir takım nimetlere nail oluyorsa da çalıştığı şeyden başka bir şeye sahip ve layık değildir. Allah Azze ve Celle birçok insana ameli dışında rahmetiyle muamele eder fakat insanlar ancak işledikleri amellerin sahipleridir. Bunun dışındakilerinden değildir. Bakın Necim suresinde devam eden baştan biraz alay ayetleri Yoksa kendilerine haber verilmedi mi? Musa'nın sayfelerinde yazılı olanlar ve sözü yerine getiren İbrahim'in sayfasındakiler gerçekten hiçbir günahkar başkasının yükünü yüklenmez. Bilesiniz ki insan kendi çalışmasından başka kazancı nedir? Yok ve çalışması da ileri görülecektir. Sonra ona tas tamam bunun karşılığı verilecektir diyor. 36'dan 41'e kadar. Başka bir surenin son tarafına zerre kadar iyilik yapana zerre kadar kötülük yapılana da karşılığı ne yapılacak? Verilecektir diyor. Allah subhanahu ve Taala. Hayırdan bizleri ayırmasın kardeşlerim, amelini çoğaltan, başkasının ameline değil, ona güvenerek dayısının emmisin. Hani bazılarda ya dayım hoca, dedem hocaydı benim. Ameliyle Allah'a yaklaşanlardan eylesin, başkasıyla övünenlerden değil. Bakın kardeşlerim burada, yoksa kendisine haber verilmedi mi? Musa'nın sayfasında olanlar diyor. Haber verilen kişinin bu haberi tasdik etmesi gerekmektedir. Aleykümselam var. Çünkü bu İbrahim ve Musa'yı doğrulayıcı olan Muhammed'in haberleridir. Çünkü Allah Resulü ve Vesselam gelen her peygamberi ne yapmıştır? Doğrulamıştır. Ve mahşer yerinde her ümmete ne yapacak? Şahit getirilecek Muhammed ümmeti. Nuh Aleyhisselam'a kim şahit olacak? Biz Çünkü bizler Allah'ın kitabında onların başına gelen her şeyi ne yaptık? Okuduk. Kavmine ben size tebliğ ettim dediğinde kavmi hayır yapmadın diye inkar ettiklerinde biz diyeceğiz ki hayır. Nuh Aleyhisselam kavmine ne yaptı? Daveti anlattı. bir şahidiz diyeceğiz. İşte bunların hepsinin şahitliğini biz nereden alıyoruz? Allah'ın kitabından işte burada da ifade bu. Yoksa kendisine haber verilmedi mi Musa'nın sayfasında yazılı olanlardan maksat nedir? Budur kardeşlerim. Allah bizlere mağfiret etsin. Hayırdan ayırmasın. Şüphesiz ki bunlar ilk gönderilen kitapta İbrahim ve Musa'nın kitabında da vardır diyor. Hala 18-19'da. Kardeşlerim bu ayeti kerimeler üç usul kaydeyi gerektirmektedir. Birincisi gerçekten hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Birinci kayda bu. İkincisi insan için kendi çalışmasından başka hiçbir şey yoktur. Üçüncüsü insan çalışmasının karşılığını taslamam alacaktır. Ne eksik ne fazla. Allah'ın adaleti muhakkak orada ne yapacak? Tecelli edecektir. Zerre kadar iyilik yapmışsa bunun karşılığını Zerre kadar kötülük yapmışsa bunun karşılığını tas tamam ne yapacak alacaktır kardeşlerim. İşte bu kaideler vaat ve vaide, sevap ve ikabe, imanın usulüyle emir, yasak ve ahirete imanında neticesidir. Yani ceza ve mükafata ve Allah'ın sevabına onun verdiği nimetlere nedir? Netice olarak gelir. Fakat kardeşlerim ölü onun bu günahından bir şey yüklenecek değildir. Ölünün neyi vardır? Ölüyle üç şey gider. Biri kalır, ikisi geri döner. Nedir o? Tarih ameli. Kendisi ve ameli orada kalır. Malı ve mirasçıları geri döner. Onlar mirasa çullanıp ölüşmeye çalışırken nasıl yerim diye o da onun hesabını verir diyor. Ama üç şey vardır ki amel defteri kapanmaz kardeşler. Birisi salih bir evlat yetiştirmişse başka sadakayı cariye bir vakıf yapmışsen bakın şimdi Allah kendisinden razı olsun İmam Bukhari peygamberimizin sözlerini toplamış. Ölmüş mü? İmam Bukhari öldü ama hala amel defteri nedir? Açık. Bunlar nedir? Vakıftır. Köprü yaptırmışsın, yol yaptırmışsın bunlar nedir? İnsanlığa hizmet ettiği müddetçe senin o halen nedir? Açıktır. Onun dışında hiçbir şekilde amel defteri nedir? Açık değildir. Ve evlat veyahut e, evlat annenin babanın yerine her türlü hayır, hasenatı ne yapabilir? Namaz dışında hepsini yapabilir. Oruç tutabilir. Hacca gidebilir ölmüş yakını için. Ve onun için sadakayı cariye ne yapabilir? Yaptırabilir, verebilir. Ama öldükten sonra artık bunlar da yoksa artık o insanın amel defteri ne yapmıştır? Kapanmıştır. Kardeşlerim insanın kendi amelinin karşılığını alması ve bunun neticesi Allah Azze ve Celle'nin ona iyilikse, iyilik yani cennet artık kötülük yapmışsa karşılığı da nedir? Cehennemdir. Hani bazı insanlar der ki benim tuttuğumu tut, benim dediğimi yap, sen cennete gidersin derler. İslam böyle demiyor kardeşlerim peygamberler benim tuttuğumu tut benim yolumdan git ifadesini kullanmıyor. Kullansa hata mı olur? Değil. Doğru da olur. Ama bakın böyle kullanmıyor. Gelin bir olan Allah'a ki ne için yaratıldık biz? İbadet için, kulluk için. Kulluğunuzda şirk koşmayın. İbadetlerinizi ne yapmayın? Heder etmeyin. Ne emredildiyse bununla Allah'a yaklaşın. Bizatlarla yaklaşmayın. Emretmediklerimizden ne yapmayın. Yaklaşmayın. İbadet edin, edin ama ibadetlerinizde ne sevgide, ne korkuda, ne istemede, ne sığınmada ne yapmayın. Şirk, Şirk koşmayın diyor Allah Subhanahu ve Teala. Kayde bu kardeşlerim. Rabbim bizleri mağfiret etsin. Allah azze ve celle'nin emrettiği şekilde ibadet eden ihlaslı samimi kullardan eylesin. Kardeşlerim bilesiniz ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur ayet kerimesi. Bizler için çok büyük bir nedir? Ölçüdür kardeşlerim. Bu ölçüyü alan insan artık ahirete iyiliklerle gitmeye çalışır. Onunla bununla ne yapmaz? Övünmez. Bakın bir gün Aleyhissalatü Selam damadını namazda göremeyince hemen ne yapıyor? Evlerine gidiyor. Elindeki asasıyla damadının göğsüne doğru dürtüyor. Namaz, namaz, namaz diyor. Sonra o tarafına geçeceğim bu tarafa. Ey kızım Fatıma babam peygamber diye güvenme. Namaz kılmadığına müddetçe abi. ben bile sana ne yapamam? yardım edemem diyor. Evet. Veyahut bir rivayette Ayşe annemizin Fatma annemizin elinde Allah Resulü bilezikler görüyor aleyhissalatü vesselam. Ey kızcağızım diyor. Ben senin kollarında ateşten iki hava görüyorumdur. Ne yapayım babacığım? Bunu götür. Çarşıda bozdur ve infak et diyor. Aleyhissalatü vesselam gidiyor. Daha sonra Fatıma'yı gördüğümde ne yaptın kızcağızım? Babacığım çarşıya gittim. infak ettim. Bozdurup Allah yoluna infak ettim. Aleyhissalatü vesselam Muhammed'in kızı Fatıma'yı ateşten kurtaran Allah'a hamur Demek ki insan kendi ameliyle Allah'a yaklaşabiliyor. Yani en tepeden verilen örnek nedir? Bu. Bakın Ayşe annemiz bir gün Ali Sıratu vesselam Kur'an okuyor. Azap ayetleri gelince duruyor, nutku tutuluyor. Şöyle bir soru soruyor İmam Buhari naklediyor. Siz peygamberler diyor yarın eşlerinizi orada hatırlayacak mısınız? diyor. Korkuyor Ayşe annemiz. Ya Ayşe diyor. O gün insanların diyor öyle halleri var ki kimse kimseyi orada ne yapamayacak. Yanındakini bile hatırlamayacak. Diyor. Çırılçıplak ve sünnetsiz insanlar mahşer yerine gelecek diyor. Başhanımız diyor ki Ey Allah'ın Resulü o gün utanmazlar mı? O gün ondan sıkılmazlar mı? diyor? Ya Ayşe diyor o gün insanların öyle dertleri olacak ki kimse dibimde kim var ona kafayı kaldırıp bakamayacak durumda olacak. Diyor. Öyleyse kardeşlerim amel edenler amellerini çoğaltsınlar. İyiliklerine iyilik katsınlar, kötülük edenler, nefislerini arındıramayanlar, buğuz edenler, Müslümanlarla geçinemeyenler, Müslümanlarla şu havayı teneffüs etmekten aciz olan insanlar kendilerini düzeltip tövbe etmelerler. Allah'ın dinine nasıl sahip çıkarız, nasıl daha iyi insan oluruz, daha iyi ileri gideriz, onun yoluna bakmaları gerekir. Bakın mahşerden başka sahneler yok mu? Benim için sevişenler nerede dediğinde çıkmayacak mı tevhid yiğit erleri? Benim için şehit olanlar, kanın aktanlar nerede dediğinde Allah kanlı olarak şehit enbiseleriyle Allah'ın huzuruna çıkmayacaklar mı? Hiçbir gölgenin olmadığı bir yerde arşın gölgesinde gölgelenen yedi sınıf yok mu? Çalışanlar bunun için çalışsın kardeşler. Nefesini tüketenler, enerjisini tüketenler bu yolda enerjisini tüketsinler bu yolda tüketen de kazanır başka yolda tüketilmez mi tüketilir bugün bakın şurada yemek yaparken hocanız Harun Hoca'ya dedim ki ne kadar Allah'a hamd etsen az. bak şu anda dedim kaç insan vaktini çarçur ederken sen hiç üşenmeden zevkle patatesi soyuyorsun soğanı soyuyorsun yemekleri zevkle 5 saatin 6 saatin geçiyor Akşam oldu mu da insanların hepsi sana Allah razı olsun. Bak ne kadar güzel. Öyle insanlar var ki Allah belanı versin. Allah sana lanet etsin deyip yüzüne bakılmayan insanlar yok mu? Ne kadar güzel bir şey. Birilerinin duasını almak. Allah'ım böyle bir şeyi nasip ettin. Allah'a hamdolsun. Ha? Bak ne güzel. Allah hepimizin iyiliklerini artırsın. Kardeşlerim iyiliğe derseniz Allah size ne yapar? İyilik verir. Şu anda Ramazan boyunca tamamen boş, hiç çalışmayan yani hiçbir işe gitmeyen emekli olan bir kardeşimiz yok mu? Çok. Bir gün Allah rızası için 22 tane iftar oldu gelip de en baştan sonuna kadar Allah için çalıştım mı? Ha bir şey için demiyorum ha. Kesinlikle insanın içinden iyilik gelirse ne yapar? Karşılığında dua alır. Hayır dua İyilik gelmezse, zaten dürtmeyle de olsa ne yapmaz? Şöyle bir sohbeti ser dese ne yapar? Al ilacıya serer, sen gider gene düzeltirsin. Yani masayı düzelt desen, içinden gelmiyorsa bir insanın zaten ne yapamazsın? Yaptıramazsın. Ama bakın, bilin ki insan için sadece kendi kazandığı vardır. Yani kendi çalıştığının ahirette neyi varmış? Karşılığı varmış. Allah bizi hayırda çalışanlardan eylesin ve Rabb'in huzurunda mahcup olanlardan eylemesin kardeşlerim. Evet. Ölü Müslümanların kendisi için kılındıkları cenaze namazının yaptıkları duaların tesirleri Allah razı olsun. Anında görülür kardeşlerim. Bir tevhi ehli bir Müslüman vefat etse 40 tane tevhid ehli onun cenaze namazını kılsa Allahım ben buna şahitim. Zahiren bu tevhid ehlidir. Sen bunu mafret et dese. Ne diyor Ali sallallahu ve sellem? Benim 40 tane tevhid ehli kulum ne yaptı buna şahitlik etti. Ben ne yaparım? <gülüyor> <gülüyor> ben onu hesaba çekmekten hayal edelim. Allah bizlere tevhid ehli kardeşler nasip etsin. Şu an vefat etseniz kaç tane tevhid ehli sizin cenaze namazını kılıyor onun hesabını bir yapın anlarsınız. Şu an vefat etseniz kaç tane tevhid ehli sizin cenaze namazınızı kılar işte çalıştığınızın karşılığını görürsünüz. <gülüyor> yaptık <gülüyor> Allah. Arkadaş çoktur. Tanıdık evet, evet. çoktur. Ama burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sayıları şu kadar demiyor. Tevhid ehli diyor. Allah bizi tevhidten ayırmasın kardeşlerim. Müslüman kabre günah yüküyle girer ama kardeşleri onu unutmaz. Ne yapar? Dua eder. Mahşer yerine elini kolunu sallayarak gider diyor. Bu da Ayete ters olan bir şey değil kardeşler. Çünkü insanın bir çalıştığı vardır, bir de dinde bize delil olarak gelenler vardır. Eğer diyor bir mümin hıyabında bir mümine dua edecekse, bir melek diyor şuraya yüzünü yapıştırır, Allah'ın Hüseyin'i cennete koy, Melekler ki amin bunu da der. Allah'ım cennette cemalini gösterir Hüseyin'e. ki amin der diyor. Yani gayibin gaybe kıyabında yaptığı duayı Allah ne yapmaz? Reddetmez diyor. Öyleyse birbirimizin kıyabında hayırlan anıp birbirimize hayırda ne yapalım? Dua edelim kardeşlerim. Birbirimizi sürekli analım. Birbirimizi arkamızdan ne yapmayalım? Buğuz etmeyelim. Hep iyiliklerle analım. Hepimizin hataları vardır. Biri birini kötülükten anarsa öbürünün muhakkak onu anacak bir kötülüğü nedir? Vardır. Öyleyse hayır da analım. Birbirimizi gördüğümüzde hayır görelim. Şer ne yapmayalım? Görmeyelim kardeşlerimiz. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırması. 40 rivayetinin yüzü de var. Yüz tane Müslüman yani şefaat ederse Allah'ın bu tevhid ehlidir diye namazını kıldığında Allah onu ne yapar? Cennetine koyar. Ben gene hani yüze kadar fazla saymayın fazla rakamdır diye gittim. Evet. Yine hadis şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölüyü defn sonra kabrin yanında durup şöyle dedi kardeşlerim kardeşiniz için mağfiret dileyin. Onun karşılaşacağı hesap için Allah'tan metanet vermesini isteyin. Çünkü o diyor şu an nerede? Sorguda diyor. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Biliyorsunuz kişi vefat edip kabre girdiğinde iki tane melek ne yapar? Gelir, oturtur artık ona bazı şeyler sorar. Ta bula erdiğinden itibaren dinini kitabını, peygamberini işte bu esnada kabre giren Müslümanın o geride canlı olanların ne yapması? Onun için dua etmesi Allah'tan kolaylık dilemesi sorgusunun hafif geçmesi için ne yapması? Dua etmesi gerekir ki bu da nedir? Sahih olarak bizlere gelmiştir kardeşlerim. Evet. Kimse başkasının günah ve yükünü taşımaz. Kardeşlerim geçmiş ümmetlerin yaptığını adım adım uyacaksınız diyor. Arşının arşına geldiği gibi ne yapacaksınız tıpatıp uycacaksınız. Ebukure diyor ki bunlar kim olacak Yahudiler ve Hristiyanlar başka kim olacak? Hepinizin malumu görsel basın olsun yayın olsun. Bunları görmüşsünüzdür. Bir adam kiliseye gidiyor. Papaz orada oturuyor. Biri de bir kefe gibi bir yerde günahını söylüyor. Ne yapıyor? O da günah çıkarıyor. Sonra oraya ne yapıyor? Yardım yapıyor. Günahından arınıyor gidiyor. E şimdi onlar yapar da biz de olmaz mı? İşte kimse kimsenin günahını ne yapmaz? Çekmez. Bugün buralarda nasıl uygulanıyor bu? Bir yere gidiyor adam, tövbe diyorlar. Adamın verdiği sekiz şartı yerine getiriyorlar. Ne yapıyor? Anasından doğduğu gibi kirleni veriyor. Arınmıyor aslında. Veyahut yardımlar yapılıyor. Yemekler veyahut ne diyor bağışlar. Artık senin günahın kalmadı. Tertemiz. Kardeşlerim günahları affedecek kimdir? Ancak Allah Azze ve Celil'dir. Öyleyse kimse kimsenin günahını ne yapmayacak? Çekmeyecek. Bu maalesef bizim din adamları adı altında yaşamış olduğumuz toplumda insanların aynen geçmiş ümmetlere özenerek yaptıklarında. Bugün bakın birinin yakını öldüğünde din adamları diyelim, hoca demeyelim, alim demeyelim, toplanıyorlar. Aldın verdin, aldın verdin kendi aralarında bir halka yapıyorlar. Iskat diyorlar bunun adına. Bu adam kaç yaşında? Neyse. Daha kardeşimiz genç, misal ölen birine kaç yaşında? 60 yaşında. Bu adam kaç yaşında buluğa 14. Kaç senelik namaz kılması gerekiyordu? 46 sene. 46 senede bu ne kadar kazaya bırakmıştır? İşte 50 tane. He, 50 namazın kefareti ne olur? Bir tanesi 10 çarpı 50. 500 koy. Bu adam 46 senede kaç oruç kazası vardır? Şu kadar. Kaç para olur çarpı gün? Şu kadar. Onu da koy. Zekatı ne kadardır? Şu kadar. Ne kadar vermemiştir? Şu kadar. Onu da topluyorlar kardeşler. Onu da koyuyorlar ne kadar sövmüştür, dövmüştür falan, ona ne kefaret olur şu malına göre bunların hepsini bir mendile koyuyorlar ben bunu gördüğüm için anlatıyorum kitaplarda yazıyordu ama çoğunuz görmüşsünüzdü iskat diye hoca takımı toplanıyor şimdi bir odaya giriyor kapıyı kilitliyorlar anlamsız aynı papazların veyahut da ee, Yahudi rahamlarının yaptıkları gibi böyle ağlama duvarı gibi var ya. Böyle bir şeyler yapıyorlar. Ben de bir ona gidiyor. Bir ona gidiyor. Ben birine girdim. Mendirek attım çıktım. <gülüyor> Cenaze sahibi ne yaptıysa vermedim. Ben yiyeceğim bunu dedim. Ondan sonra tuttu o tekrar o parayı verdi. Dedi ki ben borç alacağım yine vereceğim. Allah vermem bunu dedi. Sonra Ankara'ya gelince verdi. Adamlar o parayı yine bulup verdi. Yani alışmışlar ölen artık rahatsızlık duyar diye hissediyorlar. Bunu nasıl sokmuşlar görüyor musunuz? Halbuki Allah diyor ki kimse kimsenin günahını ne yapmaz? Çekmez diyor. Geçmiş ümmetlere nasıl böyle ne yapmışız? Tamamen körü körüne bağlanmışız. Allah'a hamdolsun bizim etrafımızda şu an kalmadı ama hala bunu yapanlar vardır. Onun dışında ne yapıyorlar? Üçünü beşinde, yedisinde, kırkında, elli ikisinde. Birinde çürümeye başlıyor. Birinde et kemiğinden ayrılıyor. Birinde hiçbir şey kalmıyor. Toz toprak oluyor. Ne yapıyorlar? İyi ki çürüdün yemeğe. İyi ki etinden ayrıldın yemeğe. İyi ki toz toprak oldun yemeğe. Mevlütler okutuluyor. Kur'anlar okutuluyor. Arkadaşlar bunlar bizim değil. Bizim adetimiz değil. Mi? Bunlar Hristiyanların Ha, ha, ha, papazlarının kendi halkları için nedir? Yaptıklarıdır. İşte bu ayetlerin nuzul sebepleri budur. Kimse kimsenin günahını ne yapmaz? Çekmez kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Günah çıkarma. Veyahut gel ben sana tövbe vereyim tipinde İslam'da böyle bir adet nedir? Yok. Peki yaşamış olduğumuz toplumda var mı? Mesela tarikat dediğimiz, tasavvuf dediğimiz bu e, bacasız fabrikalar diyeyim belki daha güzel tabir olur. Bu bacasız fabrikalara gittiğinizde ilk şart nedir? Tövbedir. Yani adam şurada Allah'tan tövbeyi dilemez gider. Fabrikanın muhasebecisine parayı verir elini tutar, buraya gelin, sallana sallana ne yapar? Oh ben kurtuldum diyor. Geçen bir kardeşimiz bir soru sordu. Hocam dedi, kardeşimizin yaşı 21-22. Bugüne kadar hep serserik hayat yaşadı. Her türlü kötü alışkanlıklar mevcut dedi. Şimdi bu kardeşimiz dedi Konya'da e, Nafşi Akseri Hazretleri birisine intisap etmişti dedi, tövbe almış. Beş vakit namazı evet. çok güzel kılmaya başladı. Eski alışkanlıkların hiçbiri yok. Ben buna dedi kardeşim. ne yapayım? Doğruyu doğru akiteyi anlatayım mı? Geçmişi böyle. E, yeni dedi. Ben soruya soruyla cevap verdim. Ey kardeşim dedim. Ben seni bir ateşin içinde görsem. Ya üşüdüm ne güzel yanıyor bu ısınayım mı dedim. Ya bu şimdi yarım yamalak yanıyor. Biraz daha mı odun atayım, ateşini gürlendireyim deyip yoksa bu benim tevhid kardeşim yanına pahasına atlayıp çıkarır mı? Dedi. Hangisini yapayım? Abi dedi ben inanıyorum ki sen yanına pahasına da bu kardeşini çıkarırsın dedi. Ama dedi ben de onu çıkaracak güce sahip değilim. Dedi. Durum öyle bir hale gelmiş ki adam bir pislikten neye düşmüş? Başka. Bir ateşte başka bir ateşe düşmüş. Allah bizlere hayır versin, hayırda yarışmayı nasip etsin, <gülüyor> düzgün tebliğ eden, sabırla te tebliğ eden, onun ayıkmasına sebep olan Samukoyardan <gülüyor> <bu> eylesin. <gülüyor> belki bu işin başında ona güzel bir davet olsa, <gülüyor> bu onda katmerleşmeden ne yapacak? Kurtarılabilecek. Yarın belki bu katmerleşse, biraz daha ileriye gitse, Şeytan da onu güzel gösterse ondan bu adamı kurtarmak belki de ne yapacak? İmkansız hale gelecek kardeşler. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ve ayırmasın. Allah subhanahu ve teala günahlarımızı, kusurlarımızı affetsin, mağfiret etsin kardeşlerim. Öyleyse bizim yapacağımız tek şey insanları günahlardan uzaklaştırma. Fıskın, günahın, isyanın doğru olmadığını imanın lezzetli olduğunu ve amel edenlerin bunun için yarışması gerektiğini söylememiz gerek Demek ki hiç kimse kimsenin günahını ne yapmaz? Çekmez. Buradan bu ayeti kerimede birçok mesele çıkar kardeşlerim. Kimse kimsenin günahını çekmediği gibi kişi bir başkasının günahıyla da ne yapmaz? Yargılanamaz. Baba, oğlun suçundan, oğul da babanın suçundan asla ne yapamaz? Yargılanamaz. Yine, her kişi yaptığı iyilik ya da kötülük neyse onun karşılığını alır. Yine kardeşlerim, her amel ilahi adalet terazisinde tartılıp, iyi veya kötü olduğuna ancak adalet terazisinde belirlenir. Ve her amelin karşılığı noksansız verilir. Ancak iyiliklerin karşılığına baktığımızda geçen derslerin birinde neydi Bakara suresinde? Birden 700'e, Hatta daha fazladır. Mesela Ramazan ayı girdi. Orucun sevabı ne? Benim. Ben vereceğim onun karşılığını diyor. o bir hadis-i şerifte kim Ramazan ayını oruçla geçirir Ramazandan sonra diyor şevvalden altı gün oruç tutarsa bütün yıl boyu oruç tutmuş gibi sevap verir diyor. Bak ayrı mükafat var. Bir de şevvalden oruç tutup da altı gün Ramazan'a ilave ederse bir yıl boyunca oruç tutmuş gibi Rabbimiz subhanahu ve teala ne yapıyor? Misli misli veriyor. Öyleyse kardeşlerim Allah bizlere hayır versin. Biz hayırlarımızı ne yapalım? Artıralım. Allah gülmeyi, ağlamayı, sevinç ve üzüntüyü yaratmıştır. Bunlar nedir? İnsan tabiatının gereğidir. Ağlatan da, güldüren de kimdir? Allah'tır. Allah bizlere hayır versin. Dünyada da, ahirette de, gülenlerden eylesin kardeşlerim. İnsanların hepsi gerçekleşmesi kesin olan kıyamet gününde, Allah'ın adalet huzuruna döndürülür ve orada insanlar Yaptıkları amelleri karşılığında ne yapılacak? Pastama verilecektir. Kimseye orada zerre kadar <gülüyor> zulüm ne yapılmayacak? Verilmeyecek kardeşlerim. Evet. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki insana ancak çalışıp kazandığı vardır kardeşlerim. Öyleyse herkes çalışıp elde ettiği hayır neyse onun karşılığını görecek ve kimde kötü bir çığ açarsa o da onun karşılığında günahını ne yapacak? Çekecek kardeşlerim. Sadakaya bakıyoruz. İnsan bir sadakayı caniye yapıyor veyahut bir adama ilim öğretiyor. Onun işlediği her sevap öğretene. O tutuyor amel ediyor, birine bir şey öğretiyor onun istediği hem ona ikisinin ki hem buna o tuttu öbürüne sebep oldu onun ki ona onun ki ikisinin ki ona hepsinin ki ilk başa İslam'ın öyle bir kar potansiyeli var kardeşlerim yani Allah insanın hayrını ne yapıyor aynen bir suya atılan bir taşı düşünün bir halka sonra bir sürü ne yapıyor halkalarca iyilikler böyledir işte Allah Azze ve Celle çalışan ancak iyilik için çalışsın. Ve muhakkak Allah Azze ve Celle onun karşılığını ne yapacak? Verecek. Kardeşlerim çalışmak iki türlüdür. Birisi dünyevi, birisi de nedir? Uhrevedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki haris doymazdır. Biri dünyaya hırslanan Öbürü de ilme hırslanan. Birisi bütün dünyada zamanını çalışmaya kazanca ayırır. Ona ancak takdir edilen gelir. Çektiği çile ezada yanına ne yapar? kar kalır. kalır. Allah onun zenginliğini iki kaşının arasına verir. Asla doymaz diyor. Öbürü ise ilme diyor. Haristir, hırslıdır. Hıslandıkça hıslanır, Allah onun ayağının altına dünyayı serer de gelir. Diyor. Ve zenginliğini ise Allah onu ne yapar? Kalbine verir diyor. Allah bizi bu kesimden eylesin kardeşlerim. Amen. Çünkü son varış Cenab-ı Hakk'adır. Allah'a inanan o varışı ne yapar? Bilir. O hem güldürür hem de ağlatır. Allah Azze ve Celle gülenlerden eylesin ağlayanlardan bizleri eylemesin. Cenab-ı Hakk cenab Hak hem öldürür hem diriltir. Her canlının her canlının bir doğuşu bir de neyi vardır? Ölümü vardır. Allah Subhanahu ve Teala yaşantısını La ilahe İllallah'la geçiren ve ölürken de bu kelimeyi söyleyerek son nefesini verenlerden eylesin bizleri Amen. kardeşlerim. Bakın gelen elçiler bize yani peygamberler hep yaşayan ne için yaşasın? <gülüyor> La ilahe illallah için yaşasın. Ölenlerse hep bu kelime uğruna ölsün demiştir. Ama şeytan yaşam boyunca bazen pusula insana şaşırttırır verdiği vesveselerle veyahut nefis insana birçok şeyi tatlı, güzel, yeşil gösterip ahiret yolunu ne yapabilir? Unutturabilir. Unutmayalım ki kardeşlerim ancak bizi kurtaran Allah'ın razı olduğu, sevdiği amellerdir. Allah'ın iyi dediği güzelliklerdir. Allah Azze ve Celle hepimize mağfiret etsin. Amin. Allah subhanahu ve teala iyilerin arasına bizleri de katsın. Allah subhanahu ve teala bizlere merhamet etsin. Amin. Allah affetmeyi sever, bizleri de affetsin. Kavlimizin işlediği günahlardan Allah subhanahu ve teala bizleri mesul tutmasın. Amin. Allah bizleri mağfiret etsin. Eşlerimizi, çocuklarımızı mağfiret etsin. Amin. Tevhidden ayırmasın. Amin. Neslimizi pisi kirden ayrılan ve namaz kılanlardan eylesin. Amin. Hamdeke, ve rahmedike, eşhedü illa ente, ve